A'udhu billahi minne şeytanirraciim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala rasulina Muhammed, ve ala alihi ve sahbihi, ve man sar <gülüyor> ala nehjihi, ve man ittebahu bi ahsan la yawmiddin, emma ba'd. Dün hatırlayacak olursanız kardeşler, 60 günlük kefaret orucunun keyfiyeti hakkında ilim ehlinin arasındaki ihtilafı anlatmıştık. Arda arda mı olması lazım 60 gün, yoksa ayrı ayrı olsa da Allah subhanahu atala katına geçerli midir? Bugün gene Mughni'den e, devam edeceğiz kaldığımız yerden. İbn Kudame el-Hammeli Hiraqi'nin fıkıh metninden Hiraqi'nin sözünü naklediyor. Ve Hiraqi diyor ki: "Ve iza kana lil-ghulami 10 senina eğer diyor çocuk 10 yaşına varmışsa, 10 yaşındaysa ise ve ataqa siyama oruç içinde gücü varsa oruç tutmaya uhide bihi Yani uhiz yani o çocuk tutar. Yani o çocuğa bu öğretilir, alıştırılır. Şimdi bu sözü inşallah şerh edecek İbn Kudame. Diyor ki yani annahu yulzamu siyam. Yani çocuk oruca zorlanır 10 yaşında güç yetirdiği için. Ve yu'maru ala Çocuğa emredilir ve terk ederse hatta dövülür diyor. Keme yulzamu as-salata ve yu'maru biha. Tıpkı namazın namazı 10 yaşından sonra kılmadığında dövülmesi gibi bu hadise zaten bu mesele kıyas ederekten söylemişler. Mu'min men zahabe ile أنه يؤمر بالصيام إذا آتاقه. dediler ki orucu güç yetiriyorsa ona emredilir. Çocuk güç yetiremiyorsa orucu 10 yaşında ona emretmeye gerek yoktur demişler. Ata ve Hasan ve İbn Sirin ve Zuhri bunların hepsi bu görüştüler. Vekal İmam Mevzaî de diyor ki Kûfe'nin fakihlerinden İzaa ata la Eğer diyor çocuk 3 gün oruca ard arda dayanabiliyorsa o çocuğun bırakması ve zayıflamıyorsa bu çocuk hani o 3 gün oruç tuttuğu süre içerisinde çocuğa ağır gelmiyorsa hummile savma şehri Ramazan. Çocuk Ramazan orucunu tutmaya tahammül eder diyor. Yani ona artık icbar ettirilir tıpkı 10 yaşında namazın icbar ettirildiği gibi. Wa kale İshak ibn Rahaway: İza belaga 12 ahab en yukellefe as-savm lil aadati. diyor çocuk 12 yaşına gelirse İshak ibn Rahaway İmam Ahmed'in talebelerinden o da diyor ki adet üzere çocuk oruçla mükellef kılınır diyor. Wa etibaruhu bil asr au la Diyor ki 10 yaş görüşüne itibar etmek daha evladır diyor. İshak, çünkü İshak kendi görüşünü söylemiş. Diğer mezhebe gidenler ise o namazla alakalı olan hadise kıyas etmişler meseleyi. Lianen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emre biddarb ala salati indaha. Çünkü peygamber 10 yaşındaki çocuğun namazı kılmadığında dövmeyi, darp etmeyi emretmişti. Gerçi bu hadisin senediyle alakalı birçok alim taanda bulunuyorlar. Yani senedi sahih derecesinde görmeyen alimler var. Ama meşhur bir hadistir. Meşhur hadisin zaten çeşitleri vardır. Meşhur indel müfessirin vardır. Mesela müfessirlerin yanında meşhur olan hadis vardır. Aslen senet olarak zayıftır ama müfessirler yanında meşhur olmuştu. Mesela hepinizin bildiği bir hadis var. Senet olarak zayıftır ama meşhur bir hadistir. Hangisi? Adi İbni Hatem hadisi. Yani bu, peygamberin yanına girdiğinde Tövbe 31'i okuduğunda biz onlara ibadet etmiyorduk ki rivayeti. Senet olarak zayıftır ama bütün müfessirler artık naklettiği için meşhur olmuştur müfessirlerin yanında. O yüzden kuvvetli sayılır. Zayıf olmasına rağmen kuvvetli sayılır. İşte bu çocuklar hakkında gelen hadis de bu mana itibariyle meşhur bir hadistir. O yüzden kuvvet derecesi de yüksektir o hadisinde ve itibaru savmi bi salati ahsanu liqurb ihdahuma min al-ukhra wa ihtimaihima fi annahuma ibadatan badaniyyatan min arkan al-islam diyor ki burada kıyas yapılması daha evladır çünkü oruç ve namaz birbirine yakın iki ibadettir çünkü ikisi de bedeni ibadetlerdir diyor İlla anna savma ashakku fa'tubirat lahu al ancak oruç çocuğa ağır gelirse zaten çocuğa bağlı bir şey değil Herkesle alakalı bir şey. La yukallifullah illa la yukallifu Allahu illa Allah hiçbir nefse gücünün yetmeyeceği bir şey yüklemez. E çocuk buna güç yetiremiyorsa diyor. Burada onun oruç tutturulmasına itibar edilmez diyor. Faslun demiş İbn Kudam el Hambeli. Ve la yecbi alayhi savm Çocuk buluğa erene kadar ona oruç vacip olmaz. Ne vacip? Çocuk terk ederse artık o yaştan sonra Günah kazanır, cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalır. Galib Ahmedu fi Golem'in ihtileme, İmam Ahmed ihtilam olan bir çocuk hakkında dedi ki: Sama valam yatruk, val cariyetu ida hadat. İhtilam olan çocuk oruç tutar, terk etmez. Cariye de kız çocuğu da hayız olmaya başladıktan sonra oruç tutmak zorundadır. Bakın bulukça, bugünkü insanların anladığı gibi bazı akli kemaliyetlere ermek değildir. Mesela bugün üniversite gençleri var. 25 yaşında 5 yaşında çocuk kadar beyni var adamların. Öyle hareket ediyorlar. Yani bunlar ergenliğe fiziksel olarak erdikleri için mükellefler. Ama akıllarının 5 yaşındaki çocuk kadar olması onlardan teklifi düşürmez. Ergenliğin şeriattaki vasfını daha önceki ikinci dersimde anlatmıştım hatırlayacak olursanız. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hatta Ta ki ihtilem olana kadar E, kalem kaldırılmıştı insanlar. Üç yerde kalem kaldırmıştır. Bir tanesi de hatta ihtilem, ihtilem olana kadar. Şeriata göre erkeğin e, ergenlik çağı ihtilem olmasıyla beraber başlar. Kızın da hayız olmasıyla beraber başlar. O yüzden Hayber günü fethedi, Kayber e, Kalesi fethedildiği zaman bazı çocukların ergenliğe girip girmediği. Şimdi hepsinin boynu vuruluyor erkeklerin. Çocuk demeyecek ya ben ihtilem oluyorum. E, yalan söyleyecek ihtilem olmuyorum diyor ki şüpheli çocukların Hazreti Ali diyor. Şüpheli çocukların diyor, etek tıraşı olmuşlar mı ona bakardık diyor. Yani Avret bölgesindeki kıllanmalara sırf öldürmeleri için oraya kadar bakmışlar yani. Ve kıllanma olan bütün erkekleri kesmişler. Zaten o yüzden Yahudiler Filistin'i aldıkları zaman zamanında e, o toprağı böyle avucunu alıp bir tane komutan diyordu. Bu Hayber'in intikamıdır. Yahudiler 1400 senedir onun intikamıyla yaşıyor. O yüzden Müslümanlar karşı böyle kinliler. O gün Hayber sokakları kan akmıştı. O kadar Yahudi erkeği öldürüldü. Netice itibariyle İslam'da bu insanın ihtilamıyla erkek çocuğun ihtilamıyla beraber başlar. Bu hada qawlu akser ehli elilm ve ذهب بعض اصحابنا ila ijabehi ala elghulam elmutiq lehu idha balaga ashra. dedi az önceki şey ifade ediyor. Zaten icma var ihtilamdan sonra vacip olduğuna. Ama diyor bizim asabımız Hanbeliler demişler ki çocuk 10 yaşından sonra güç getiriyorsa ona da vaciptir. Tıpkı ergenlik çağındaki çocuk gibi. لما روى ابن جرير عن محمد بن عبد الرحمن ابن ابي لبيبه عن ابيه او ده babasından قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتا ق الغلام صيامه ثلاثه ايام peygamber sormuş ki eğer bir hulam bir çocuk 3 gün orucu güç yetirirse vacibe alayhi siyamu ramazan. ramazan orucu ona diyor vacip olur Allah Resulullah aleyhi Bu hadisin zahirini alaraktan e, diğer görüşe giden e, hanbeliler vacip olduğu görüşüne giden hanbeliler e, bu hadisten istiller etmişler. وَلِيَنَّهُ اِبَادَةٌ بَدَنِيَّتٌ اَشْبَحَ salate Çünkü bedeni bir ibadettir namaza benziyor diyor. Uzun uzun diye ihtilafı anlatmış. Geçiyoruz. Faslun e, yine Bapak başlığı açmış. اِذَا نَوَ sabi سَوْمَ مِنَ الْلَيْلِ Çocuk geceden orucu niyet etti. 12 yaşında bir çocuk mesela. Sonra febala gafiyatna in nahar bihtilam. Çocuk gündüz ihtilam oldu. Bu erdi yani gündüzün içerisinde. Avi Yaşı yaşi ona erdi mesela. Fakal alqadi yutim musavmahu, valla qada alahi. Orucunu tamamlar, kaza gerekmez. Niye? Çünkü zaten gündüzün başlangıcında bu çocuk mükellef değildi, ama gündüzün ortasında mükellef olduğu ihtilam olmasıyla beraber. Bu çocuk diyor eğer ihtilam olursa günün ortasında orucunu tamamlar ve o ok çocuğa kaza gerekmez diyor. Li enne niyyata sam'i Ramazan hasalet leylen fe Çünkü diyor niyet hasıl olmuştur Ramazan orucunda. Çocuk yetişkin biri gibi geceden niyet etmiştir diyor. Eee vale ne diyor kendi mezhebini anlatıyor burada da İbn Kulama. Enhu zamanun mad fi hali sibahu falam yalzemu qada'u savmi fihi diyor ki çocuğun bugünü kaza etmesine gerek olmaz bizim mezhebimize göre de kemale vbalaga in muftirun ve ala kendi mezhebinden de iki rivayet getirmiş diğer meseleyle kıyas ediyor netice itibariyle böyle bir vaka gerçekleştiği zaman o çocuğun orucunu kaza etmesi gerekmez gene kadir hiraq'nin metnine geçiyor İbn Kudam el Hambeli Diyor ki وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ ف۪ي شَهْرِ رَمَضَان Kafirin biri Ramazan ayında Müslüman oldu 15. gün mesela Adam akrabanız birine tebliğ ettiniz Müşrikti adam tevhidi kabul etti Ramazan'ın 15. günü سَانَ مَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ بَقِيَّةِ Zaten geri kalanını tutacak Bir de O öncesi var ya 15 gün geçmişti İşte onun hükmünü şimdi anlatacak Amma sawma yastaghbiluhu min baqiyati shahri ayin geri kalan gününde fela hilafe fihi o 15 günü sonraki 15 günü tamamlamasında hilaf yok. Wa amma qazahu ma mada min ash-shahri qabla önceki ayın ilk 15 günü içinde diyor. Fele yecib onu kaza etmesi vacip değildir diyor. Wa bi hadha qala es Malik ve rey ehli de bunu söylemişler veqale ata aleyhi qada'uhu sadece ata onlara muhalefet etmiş demiş ki kaza eder Ramazan'ın önceki kısmını vanil hasan kelime mezhebaini hasandan iki mezhep rivayet edilmiş velena diyor bizim delilimiz ve mezhebimiz ise annema mada ibadatuun haracet fi hal-i o geçen ibadet küfür halindeydi felem yalzimhu qada'uhu ke Ramazan il-madi Nasıl diyor geçmiş Ramazan'ı kaza etmiyorsa, Ramazan ilk 15 günde de kafir olduğu için, küfür üzere olduğu için, bu halde de Ramazan ona vacip olmadığı için dolayısıyla e, diyor ki kendisi kaza etmez. O 15 günü Hanbeliler de bu görüşe gitmişler kardeşler. E, arada bazı mevzular var. Bunları ilk derslerde değiştirdiğim için geçiyorum. Gene mesele demiş, Kadı e, Hiraq'inin sözünü nakletmiş İbn-i Kudam el-Hanbeli. Ve izah İştebehetil eşhuru alil esiri Yani bu Müslümanın başına gelebilir Diyor ki eğer esire Aylar kapalı kalırsa işte e, Ramazan ayının bitimi Şevvalin başlangıcı mesela Müslüman Ramazan ayına Evindeydi öyle girdi 10 gün oruç tuttu 10. gün mesela hapsettiler bunu Öyle zalim kafirler ki Namaz vaktinde haber vermiyorlar mesela Öyle atmışlar bir hücreye Bekliyor Müslüman orada. Ona ay kapanmış mesela fe insama shahran yuridu bihi shahra ramadan bir ay oruç tutar bir ayı da ramazan niyetiyle tutar fe fevafaqahu ou ve ma ba'dahu ajzaahu ister o aya muvafakat etsin isterse aydan sonra tutsun fark etmez orucunu ramazan orucunu ifa etmiş olur diyor ve in vafaqama qablahu lam yujzihi eğer diyor aya ayın öncesine takabul ederse diyor muvafakat ederse e, orucu yerine getirmiş olmaz diyor. Kadı Kıraki böyle söylemiş. Şimdi İbn Kudame hambeli de bu meseleye dair eee getirecek. Wa cumlatuhu ann men kana mahbusan av matmuran kim hapisteyse, hapsedilmişse, esir alınmışsa av fi ba'd in-nawahin na'iyati an al-amsari la yumkinuhu ta'arruf al bil-khabari ya da öyle bir bölgedeki o bölgede ayın durumunu haber alacak bir iletişim kaynağı yok. Yani dağlık bir bölgede hiçbir iletişim kaynağı yok. Kendi bilmiyor, göremiyor, kapalı bir yerde hapsedilmiş. Fa işte behd aleyhül aşur <gülüyor> fe Bu kişi, bu konuda içtihad eder. Orada var olan kişi. Fa ida galbe ala zannihi an amaretin. Diyor ki galibuz zannına göre bir işaret varsa takımın fi nefsihi duhul şehri Ramazan sâmehu. Eğer nefsinde gördüğü ve bildiği bir Ramazan ayının girişiyle alakalı bir işaret varsa zanlı galibine göre bununla amel eder. Bu bir şey daha ortaya koyuyor. Bakın İslam fıkıhta birçok meseleyi galibuz zanna bina etmiştir. Fıkıhta birçok şeyi galibuz zanna bina etmiştir. Mesela kıble. Siz kıbleyi hiçbir şekilde bulamazsanız ihtiat edersiniz güneşe bakarsınız isabet etmeseniz dahi zannın galibinize göre kıble burası olduğu için siz o tarafa doğru namaz kılarsınız ve namazınız geçerlidir. Kıbleyi tutturamasanız dahi. İşte nereyi kastediyorum bu anlattığım meselede. Bugün işte hali kapalı insanlar var ya sokakta kafirlerle müslümanların küfür beldelerinde beraber yaşadığı şu günlerde Sokakta gördüğümüz insanlara zanla galibimizle küfür mü vermekte bize itiraz eden insanlar var ya. İşte diyorlar bir adama e, hüküm verirken zannan hüküm verilir mi diyorlar. Halbuki şeriat birçok fıkhi meseleyi galibuz zanna bırakmıştır. İkrah da bunlardan bir tanesidir mesela. İkrah ruhsatı ne zaman gündeme gelir? Zanna galibinize göre sizi tehdit eden adam gerçekten dediğini yapacaksa o zaman sizin için ikrah söz konusudur. Bakın burada şeriat gene galibuz zanna bırakmıştır meselelerin hükmünü. Buna benzer misali fıkıh kitaplarında arttırılabilecek o kadar çok mesele ve konu vardır ki hepsinde ama hepsinde İslam hükmü galibu zanla bina etmiştir. Evet. Gene Kadı Hıraki'nin sözünü naklediyor İbn-i Kudam el-Hembeli وَلَا يُسَامُ يَوْمُ Bayram günü diyor oruç tutulmaz. وَلَا اَيَّمُ الْتَشْرِقِ Teşrik günlerinde yani kurban bayramının hac günlerini kastediyor. لَا عَنْفَرْدٍ ولا ان تطغوا ان لا فرض اورش نه de نافله اورش bu günlerde tutulmaz fe in kana asiyan kisi o günlerde oruç tutsa günahkar olur asi olur ve lem yujzihu kesinlikle farz oruç o günlerde kaza edilmez yerine getirilmez ramazan ayının 2 gününün E, Oroçtan nehy edildiğine ilim ehli icma etmiştir diyor. Muharramun fit tatavu'i vel nezri'l mutlaqi ve kadai vel keffareti. Gerek nafile, gerek adak, gerek kaza, gerek kefaret orucu. Hiçbirisi Ramazan ayının birinci bayram günü ve ikinci bayram günü asla tutulmaz. Ve dhalike lima rava Ebu Ubeyd Mevla ibn-i Ezher, <gülüyor> kale şehittul iyde ma' Umar ibn-i Khattab. Diyor ki, Ben Ömer ibn al-Khattab'la beraber bir bayrama şahit oldum. Feca'e fasalla. Geldi ve namaz kıldırdı. Thummen sarafa Sonra da çıktı. Fa khatabennas. İnsanlara hitap etti. Fe kal, İnne hâzeyni yevmeyni neha an siyamihime. Aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Bu iki günde oruçtan insanları nehyetti diyor. Yevmu fitrikum. Oroch tuttuğunuz gün min siyamikum vel akhari yewme te'akulune fihi min nusukikum. Diğer günde kurbanlarını kesip etlerini yediğiniz o kurban bayramı günüdür. Ve an Ebu Hureyre te anna Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem naha ansiyamu yewmeyni Peygamber sallallahu aleyhi sellem, iki günde oruç tutmayı yasakladı diyor Ebu Hureyre. Yewmu fitrin ve yewmu adha Ramazan bayramı ve kurban bayramı günü diyor. an Sa'id mifluhu muttafaqun aleyhime Bu Sa'id'den de benzer muttefakun aleyh olan başka bir hadis rivayet edilmiş. وَالنَّهْيُ يَقْتَدِي فَسَادَ الْمَنْهِ أَنْهُ وَتَحْرِيمَهُ Buradaki diyor nehi, hani yasak var ya, e, yasak da adam tuttu, olur mu? Yok. Buradaki nehiden kasıt يَقْتَدِي fesad Fesadı gerekli kılar. Fesad ise usul alimlerinin katında. Malikiler ve Hambeliler ve Şafilere göre gene Hanifiler burada ayrılıyorlar. Fesad eşittir, amelin yok olmasıdır. Hanifiler onu iki kısmı ayırıyorlar. Onlar daha farklı şartlar getiriyorlar ama zaten kitabın yazarı Hanbeli olduğu için, Hanbeli mezhebi üzere olduğu için Hanbelilere göre fesattan kastettiği şey o günkü orucun batıl oluşudur. Kesinlikle kabul olmayacaktır. وَاَمَّا سَوْمُهُمَا عَنِ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَف۪يهِ خِلَفٍ Ancak adam adak adamış mesela. Kurban bayramının ikinci gün oruç tutacağını mesela veya Ramazan'ın ikinci gününe Bu adamın orucu tutup tutmamasında hilaf var. Bu da diyor ileride adak babında gelecek inşallah diyor. Ee, biliyorsunuz aday yerine getirmek bir vaciptir. Burada iki vacip çakışıyor. Orada da işte usulcüler devreye giriyorlar. Haramı e, takdim edip e, o, o aday yerine mi getirmeyecek yoksa adam yerine getirecek. Burada da raci görüş bu adanın yerine getirmemesidir. Çünkü adak şer'i naslara muhalif olamaz. Yani insan küfretmeyi adayamaz haşa. Veya günah işlemeyi de adayamaz. E, o günde oruç tutmak yasaklandığı ve günah olarak kabul edildiği için öyle bir ada da zaten yerine getirmesi gerekmez inşallah. Burada kalalım. Allah nasip ederse kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam ederiz. Subhaneke Allahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en ve tubla.